De ki söyleyin bakalım diyelim ki Allah beni ve beraberimdekileri helak etti yahut bize acıdı peki ya inkarcıları elem dolu bir azaptan kim koruyacak?